bid'atın önceki derslerde Kur'an ve sünnetin belirlediği ölçüler ışığında münkerliğini aleyhissalatu vesselamin kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâletin Finnar ifadesiyle bütün bid'atlerin sapıklık olduğunu bid'at-ı hasenenin büyük bir yanılgı olduğunu ve aynı zamanda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 nimetül bidati sözü, bu ne güzel bidattır sözü. İz bin Abdüselam'ın bidatı beşe ayırması ve bunun yanlış anlaşılması. Yine i̇mam Şafii Rahimehullah'ın bidat ikiye ayrılır sözünün bidatı mahmude, bidatı mezmume diyerek ey övülen bidat yerilen bidat şeklinde bunların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 yaşamak için değil korunmak için hayrı şerden ayıramayan şerrin kucağına düşer. Hayrın şer, hayrı şerden ayıramayan şerrin kucağına düşer. Bu hususun temeli sünnette açıkça bildirilmiştir. Huzeyfe bin el Yaman radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor.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 bilen, bilerek iman etsin, inkar eden de bilerek inkar etsin şeklinde. Enbiyaların gerçekleştirmek için gönderildikleri amaç da bu yöndedir. Allah Azza ve Celle Nahl Suresi 36. ayette وَلَقَدْ بَعَثْنَ ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا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 ve sözlere dikkat edildiğinde şu hususların ön plana çıktığını görürsünüz. Ey اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ve yine akabinde Nisa suresi birinci ayet ve yine Ahzab suresindeki ayet ve bununla beraber Allah ve sellemin şu sözleri. Fâ inne astaqal hadîs kelâmullah ve hayrül hedî hedî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim, ey iman, Allah azze ve celle'nin kelamının doğruluğu ve buna çağırması yolların en doğrusu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayet yolu olduğuna ve Muhammed haber veriyor. Ve hemen akabinden bu ikisine zıt düşecek bir hususu haber veriyor Aleyhissalatu vesselam. O da ve şerrel umuri muhdesatuhe işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır ve kulle muhdesetin bid'a ve her sonradan ortaya çıkartılan şey bid'attır ve kulle bid'atin dalâle muhakkak ki her bid'atte sapıklıktır ve kulle dalaletin finnar ve sapıklığın gideceği yerde muhakkak ki ateştir buyurarak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 Tıpkı veda eden kimsenin hutbesi gibiydi. Onun bu sözlerinden ötürü gözler yaşardığı kalpler titredi. Ve dedik ki ey Allah'ın Resulü ve Vesselam sizin bu hitabınız veda eden bir kimsenin hitabına benziyor. Bize neyi tavsiye edersiniz? Bunun üzerine ve Vesselam şöyle buyurdu.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 hidayet önderi halifelerimin sünnetine sımsıkı sarılmanızı tavsiye ederim adeta onlara azı dişlerinizle yapışınız ve iyyakum muhdesat diyerek aysat ve selam ve size sonradan uydurulan şeylerden sakınmanızı öğütlerim ve kulle muhdesetin bid'ah çünkü her sonradan uydurulan şey bid'attır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 öğütlemiştir. Dikkat edin bu öğüdü hangi söz üzerine veriyor Aleyhisselatü Vesselam? Hangi söz soru üzerine ihtilaf göreceksiniz benden sonra uzun yaşayacak olanlarınız? Peki ya Allah'ın Aleyhisselatü Vesselam bu durumda ne yapalım? Sünnete ve raşit halifelerimin sünnetine ey ashabımın yoluna azı dişlerinizle sarılınız. Yani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 ee, boş zamanın yani e, vaktin kıymeti ve buna benzer Ali sert vasselam zıtlarıyla bunların daha iyi anlaşılabileceği konusunda ümmetini uyarmıştır. Kelime-i tevhitte de bu durumu görmek mümkündür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah birinci, birinci bölümde red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 Allah Azza ve Celle'dir. Hak, ilah, Allah Subhanahu ve Teala'dır. İkinci bölümde ise, yani Muhammed Resulullah kısmında ise, ve Vesselam'dan başkalarına ittiba reddedilirken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında kabul edilmektedir. Gerçek anlamda ittiba edilen odur. Aynı Allah-u Alem, İmam-ı Nevevi Rahimahullah, bunu şöyle açıklıyor en kısa şekliyle dedik ya birinci kısımda Kelime-i Tevhid'in ilk kısmında e, red ve kabul var nefi ve ispat var ikinci kısmında Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a tabi olmak var e, İmam-ı Nebevi Rahimahullah en kısa şekliyle şöyle tarif ediyor Kelime-i Şehadeti diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah demek Allah'tan başka hak mabut olmadığını ikrar etmektir. Allah'tan başka hak, hak mabut yoktur. Muhammed Resulullah ise ey bu Allah'a nasıl ibadet edileceğini Muhammed aleyhissalatü ve sellemden öğrenmektir. Ey yani sünnet. Ey yani rehber. Muhammed Resulullah kısmı o hak mabuda, hakkıyla nasıl ibadet edileceğinin yine ondan öğrenilmesi manasında ifade etmiştir. Yani dikkat ediniz, red ve kabul, nefi ve ispat dediğimiz husus, ikinci kısımda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e efendim başka yollardan veya başka e, bid'atlere uymak değil de Aleyhisselatü Vesselam'e tabi olmak vardır. Öyleyse birinci bölüm Gerçek manada Allah'tan başka mabut yoktur anlamına gelir. İkinci bölüm ise Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den başka gerçek anlamda ittiba edilecek kimse bulunmamaktadır anlamına gelir. Yahya bin Muaz Er Razi şöyle diyor: Tüm insanların ihtilafı üç asla racidir. Yani diyor ki bütün insanların asılda ihtilaf ettikleri şeyler?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 demektir. Yani bunu söylerken asıl itibariyle böyledir diyoruz. Yani işin aslı, dinin aslı bunun üzerine dayanmıştır. Az önce Hudbetül Haced'e ifade ettiğimiz gibi Hudbetül Haced aleyhisselatü vesselam ne dedi? Sözlerle doğrusu Kur'an-ı Kerim. Yollarla en doğrusu Muhammed aleyhisselatü yolu bu dine sonradan giren her şey bid'at ve sapıklık. Dolayısıyla şirk ve bid'at tevhidle sünnetin zıttıdır. Ve ateşe götüren unsurlardır. Dolayısıyla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 Fenne hadi hadisinde ifade ettiği İşte benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların e, biri müstesna efsah teştedir. Buyurduğu o tek fırka kurtulan fırka Aisset ve seleme sorulduğunda kimdir onlara? ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve ve ma ve ben ve ashabım üzerinde gittiği yolda gidenler buyurduğu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 Allah Azza ve Celle'nin sıfatlarını mahlukun sıfatlarına benzetmemekteyiz. Dolayısıyla ya da muattıla gibi, ya da kerramiye gibi, ya da rafiziler gibi, ya da mürciie gibi ya da buna benzer fırkalar arasında Ehli Sünnet ve'l Cemaat vasat bir ümmettir. İmam Abu el Makdisi şöyle diyor: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 emretmişlerdir. Ey onlar Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı ve tabi'in zaten selefimiz derken bu üç dönemi anlıyoruz. Ashab tabi'in etbaat tabi'in. İşte bu dönemdeki kimseler Kur'an ve sünnete sıkı sarılmayı ve bununla beraber bidatlerden sakındıkları ve sakındırdıkları sonradan ihdas edilmiş şeylerden sakındıkları görülmektedir. Aynı daha önce yine derslerde ifade ettiğimiz Abdullah İbni Mesud'un Ebu Musa El Eşari radıyallahu anhümenin bu ikisinin haricilerle ilgili veya haricilerin bid'atlerinin Mescid-i Nebevi'de tecelli etmesi ey yani orada bunların ortaya çıkması, taşlarla zikretmeleri konusunda olduğu gibi aynı Abdullah İbni Ömer'in hapşıran bir kimsenin hamd ettikten sonra hamd ettikten sonra e, hamd ettikten sonra e, Salatü selam getiren hapşıran kimse Salatü selam getirince e, i̇bn Ömer'in Allah Resulü ve Vesselam bize hapşırmayı emretti ancak Salatü selam getirmeyi emretmedi diyerek bu konuda kendisine kendisini azarlaması ya da yine tabiinden olan Said İbnü Museyyeb'in fecir namazından sonra namaz kılmaya devam eden kimseye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 Rabbimizin şu sözüdür. Kul in kuntum tuhibun Allah fettabi'unni yuhibbukum Allah yaghfir lekum zunubakum. Kul in kuntum tuhibun Allah fettabi'unni yuhibbukum Allah yaghfir lekum zunubakum. Deki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin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 onun rızasını kazanan diye sorduklarından ötürü Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. Kul in kuntum tehibbun allâhe fettebi'ûni yuhbibkumullâh yaghfir lekum zunûbekum de ki eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'ûni fettebi'ûni yuhbibkumullâh bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Ey sünnete uyunuz. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselame hakkı ile tabi olunuz. Onun sesinin üstünde ses, sözünün üstünde söz, emrinin üstünde emir, isminin üstünde isim kabul etmeyiniz. <gül> <gül> Kul in kuntum Deniz, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla burada hem ayet hem de bu ayeti doğru anlayan ashabımızın muhdefattan nasıl sakındığını, selefimizin muhdefattan nasıl sakındığını ve tabi olmayı gerçekten nasıl anladıklarını görebilmekteyiz. Aynı Tevbe Suresi 100. ayette müjdelendikleri gibi. Ensar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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِيعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الصُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَيْلَ بُيُرِيورِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا آيَةً وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِيعُوهُ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 Yürek aleyhisselam yere düz bir çizgi çizdi, yanına da kısa küçük çizgiler çizdi ve sonra dedi ki bu Allah'ın yoludur. O düz çizgi için. O bir yollar için dedi ki bunlar da şeytanın yollarıdır. Her birinin başında bir şeytan oturur. Ve sonra bu ayeti okudu. Fe inne hadi sıratim mustakîma fattabi'û. Ve inne hadi sıratim mustakîma fattabi'û ve lâ tattabi'ûs sübule başka yollara uymayınız. Fe teferraka bikum an sabîlî. Çünkü o yollar sizi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 kat ettiğimiz meseleyi söyleyiz. Ya da ben bid'atler içerisinde yüzerken nasıl bir toplum inşa etmeyi planlıyorum? Bunu bir söyleyin dedim. Allah'tan korkmaz mısınız? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam اتَّقُ النَّارَهُ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَهُ Ateşten sakınınız. Yarım hurma tanesiyle olsa dahi derken Allah azze ve celle Femen ya'mel miskal zerratin hayran yara ve men ya'mel miskal zerrati şerr buyururken zerre kadar iyilik yapan bunu görecek zerre kadar kötülük yapan bunun karşılığını görecek derken Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ve la tahkiranna minel ma'ruf şeyen ve لو entelka ahaka bi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 ee, ...bunlarla Allah'a şirk koşmaya başladılar... ...ve bunlara ibadet etmeye başladılar. Bunu İbni Abbas... ...Kur'an'ın tercümanı İbni Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Dolayısıyla... ...dolayısıyla... ...şirk böylelikle ortaya çıktıysa... ...şirk böylelikle ortaya çıktıysa... ...siz düşününüz ki... ...nesiller heba oluyor... ...biz... ...hakidede... E, ...ifsada uğrayacağız... ...amellerde ifsada uğrayacağız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 وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون اي işte bu benim dost doğru yolumdur buna uyunuz başka yollara uymayınız çünkü o yollar sizi benim yolumdan ayırırlar Allah size böylece öğüt veriyor olur ki sakınırsınız Allah azza ve celle yolların en doğrusu olan Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolu üzere bizleri kılsın. Allah azza ve celle bidatın ve şirkin büyüğünden küçüğünden, gizlisinden açığından bizleri muhafaza etsin ve sünnete hakkıyla tabi, tabi olan kullarından kılsın. Ve hadihi vallahu alem. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed